Söz, söz üstüne 7 Ocak 2014 salı Yeni bir gün başlangıcında İstanbul'dan karşılıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz Türkiye Radyoları birinci programında İstanbul'umuza hoş geldiniz yaklaşık bir saat birlikteyiz söz söz üstüne diyerek. Zehra Karaben, Burhan Cengiz ve Saadet Baykal hoş geldiniz. Yeni heyecanları da beraberinde getirir çoğu kez. Bizim için geçerli bir durum bu. Yeni bir programla sizlere sesleneceğiz bundan böyle. Her hafta salı günü saatimiz 10'u gösterdiğinde 10 haberlerinin hemen ardından diyelim. Fark yaratmak üzere burada olacağız. İstanbul Radyosu stüdyolarından evinize, iş yerinize, odanıza, aracınıza konuk olup... Arkadaşınız, sırdaşınız, yoldaşınız olmak aynı zamanda niyetimiz. İletişim tek taraflı olmaz elbette diyerek sizden de ses soluk bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Bir tık yakınınızdayız. Bir tıkla bize ulaşabilirsiniz. İşte elektronik posta adresimiz sozsozustune Az önce diyorduk ya yeni yıl demek yeni kararlar, yeni başlangıçlar için neredeyse bir milat demek. Kilo vermeye karar veririz örneğin gelen yeni yılda. Ya da sigarayla vedalaşmak isteriz, hayatımıza biri girsin isteriz. Ya da bizi yoran kişileri artık hayatımızdan çıkarma kararı alırız her yeni yılın başlangıcında. Buna benzer nice farklı karar ve yol ayrımı bekler bizi yeni yılda. Kendimize verdiğimiz onca sözün aldığımız kararların bir kısmı gerçekleşebiliyor ancak ne yazık ki. Diğer kısmı ne oluyor? Bir sonraki Yeni yılın kararları arasında yerini alıyor. Durumu bu kadar umutsuz kılan ne diye düşünüyoruz. Ya da durum gerçekten bu kadar umutsuz mu? Neden sigarayı bırakma kararlarımız başarısız oluyor? Yediğime içtiğime dikkat edeyim kararının. Çok değil hemen iki gün ardından kendimizi yine buzdolabının önünde abur cubur atıştırırken buluyoruz. Neden? Bizi sömüren iyi gün dostu sözde arkadaşımıza yine hayır demeyi başaramıyoruz. Niçin? Bu başarısızlıklarımızın sırrı, acaba koyduğumuz hedeflerde mi gizli? Belki de fark yaratmak için daha mı gerçekçi olmalıyız ya da daha küçük ve ulaşılabilir hedefler mi bizi? ...başarıya götürebilir. Hatta başarı ne diye de sormalıyız. Konuklarımız var elbette. İlk programımızda farkındalık üzerine konuşmak istiyoruz. Farkındalık nedir? Farkındalığımızı nasıl artırabiliriz gibi sorularımızı yönlendireceğiz, çoğaltacağız. Her biri konusunda uzman olan konuklarımıza sorular sorarak. Kimler onlar efendim hemen tanışalım. Uzman klinik psikolog Sayın Sabah Başoğlu hoş geldiniz. Neyse. Merhaba. Beslenme ve diyet uzmanı Sayın Gizem Tutar. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Ve İstanbul Permakültür Kolektif Kurucusu ve üyeleri her ikisi de konuklarımız Dilek Yalçın, Demiralp. Hoş geldiniz. Merhaba. Seda Ergazi, hoş Merhaba. geldiniz efendim. Merhaba. Tek tek herkesin kendi uzmanlık alanına dair sorularımız olacak. Ancak bugünün genel konu başlığı madem ki farkındalık dedik, farkındalık da çokça içsel olan bir e, konu ve mesele hatta yaşam amacı, varoluş amacımız diyebiliriz kendimizi tanımak anlamında konuğumuz uzman psikolog Sayın olduğuna sorsak farkındalık nedir efendim? Zor bir soru bu çünkü e, çok geniş bir konudan söz ediyoruz aslında ama farkındalık belki de e, baktığımız yere bu sefer daha farklı bir dikkatle bakmaya başlamak ee, ...çocukluğumuzdan beri hayatta kalabilmek için belli savunmalarla büyüyoruz. Savun mekanizmalarıyla büyüyoruz. Ve bir yerden sonra aslında bunlara bağlanıp kalıyoruz. Ve aslında yeni olan olayların bile yeni olduğunu görmekten uzak yaşıyoruz. Yani zırhlarımızın arkasında saklanıp o şekilde yaşıyoruz. Ve bu bir yerden sonra değişim körlüğüne neden oluyor. Katılaşmaya doğru gö götürüyor kişiyi. Farkındalık aslında... Daha fazla dikkat etmek değil, biraz daha yargıları askıya alarak var olanı değişik bir dikkatle inceleyebilme yetisini geliştirmeye başlamak. Özetle böyle söyleyebilirim. Hmm. E, o kadar önemli birkaç kelime söylediniz ki her biri aslında bir kitap içeriğinde bence. E, zırhlar dediniz. Neden zırhları bürünüyoruz? Neden zırhlara ihtiyaç duyuyoruz? O zırhlar üzerimizde ağırlık yapmıyor mu? ...temel olarak bakalım, hayvandan yola çıkalım. Hayvan ormanda hayatta kalabilmek için belli savunmalara ihtiyaç duyar ve bunları geliştirir. Bu aslında bir yetenek. Çocuk kendine ne kadar savunmasız olduğumuzu düşünelim, şimdiki gibi değiliz. Ve korkacağımız objeler çok daha büyük boyutlarda. Ve aslında savunma mekanizması geliştirebilmek bir yetenek. İnsanın bilişindeki bir yetenek. Fakat bir yerden sonra bu savunma mekanizmaların bir tanesine bağlı kalmak... ...katılığı getirmeye başlıyor ve evet üstümüzde yük oluşturmaya başlıyor. Peki neden madem yük oluşturuyor onu bırakmıyoruz? Hı, neden? Çünkü korkuyoruz. Yani o gittikten sonra ne yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok ve belirsizlik insanoğlunun en büyük korkularından biri zaten. Belirsizlik ve korku ikisi at başı giden iki kavram. Hı -hı. İnsan bilmediğinden korkar, korktuğunu da hiçbir zaman öğrenemez değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Yani cesaret. Hı -hı. Biraz cesaret lazım. Cesaret kavramını da biraz düşünmek gerekiyor. Cesaret dediğimizde genelde şu anlaşılabiliyor, hiç korkmamak. Bana kalırsa cesaret korkuya rağmen bir şeyler yapmak. Çünkü korkmamız mümkün değil ve korku bize bir şeyler söylüyor zaten. Canımızın acıyacağını, acıma ihtimalini bilerek yola Hı -hı. çıkmak ya da. Acının tek gerçek olduğunu bilmek aslında. Bunu öğrenmek çok zor ama her defasında canımız acısa da ondan her zaman geri çekilmeye çalışıyoruz. Fakat acı var ve e, ondan kaçmak sadece diğer yenilikleri uzaklaştırmaya neden olabiliyor. O yüzden kocaman kocaman hedefler koyuyoruz zaten. Sanki onlar olduğunda... O acı hiçbir zaman gerçek olmayacakmış gibi. Hedefleri küçültürsek daha mı rahat edeceğiz? Daha beklentiyle gerçeklik arasındaki farkı ayrımsayabilirsek diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü beklentilerimize gerçeklik gibi inanıyoruz ve olmayınca sanki kendimizle ilgili bir büyük bir mesele varmış gibi algılayıp kişiselleştirmeye başlıyoruz diye düşünüyorum. Dünya bir anda yıkılabiliyor ah, değil mi başımıza? Hedefleri küçük tutmak belki mümkünse eğer e, sözü de beslenmeye getirecek olursak. Hani her yeni yılın başında çoğumuzun, genelde çoğumuzun aldığı kararlar arasında biraz kilo vermek oluyor. Yeni yıla daha fit vücutla girmek gibi bir şey, hayalimiz oluyor. Bu arada hemen düzeltmek istiyorum. Konuğumuz Sayın Gizem Şeber, değil mi? Sayadığınızda bir minik düzeltme yapmak durumundayım. Beslenme ve diyet uzmanı Sayın Şeber. Ee, küçük hedefler arasında mıdır kilo vermek? Biz genelde kilo vermek istediğimizde 20 lira rakamlar hedefliyoruz. Fakat bu beklentimizi büyük hedef. ne kadar büyük tutarsak aslında o kadar başarısızlıkla yüzleşiyoruz. Kesinlikle kilo verme konusunda gerçekçi hedefler belirlememiz gerekiyor ki Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de ayda 6 kilodan daha fazlasını zaten sağlıklı olarak kaybedebilmek mümkün değil. Bunun dışında hedefi biraz parçalayarak düşünmeliyiz bence. Hayatta hiçbir şeye tek seferde ulaşamıyoruz sonuçta. Ben bu sene 20 kilo ver, vereceğim kararından ya da hedefinden ziyade bu ay 4 kilo vereceğim hedefe bunu hedefleyebilmek çok daha büyük başarı getiriyor kişiye. Bunun dışında yemek de aslında bir zırh biz mutsuz olduğumuz zaman, keyifsiz olduğumuz zaman direkt yemeğe ve buz dolabına sarılıyoruz. Başta bu alışkanlığımızı yani kendimizin farkına vararak neden yemek yediğimizi bulmamız ve düzeltmemiz gerekiyor. Sonuçta yaptığımız diyet de sadece bize göre yasaklardan ibaret bir diyetse yasak her zaman insanoğlu için çekicidir. Bu nedenle o diyetin bozulması imkansız im direkt bozuluyor diyetler. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu bütün besinler aslında iyi besin, kötü besin diye bir şey yok. Onları iyi ve kötü kılan bizim ne sıklıkta tükettiğimiz, ne miktarda tükettiğimiz. O yüzden sadece beslenmeye, kilo kaybetmek ya da yemek yemek anlamında bakmamak gerekiyor. Psikolojik ve sosyolojik derinliği de olan bir konu bu. Ve kilo vermek konusunda başarıya ulaşmak için muhakkak hedeflerimizi parçalı belirlemeli, gerçekçi davran malıyız ve hayatımızda yapacağımız çok minimal değişiklikler de aslında bu hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracak şeyler. Örneğin doğala daha fazla yönelme, sıvıyı günlük hayatımızdan ihmal etmeme, yaşam tarzımızı değiştirecek şekilde örneğin asansör daha az kullanarak, arabaya daha az binerek hareketimizi arttırma. Bunlar bile aslında yeni yıl için uzun vadede çok güzel yararlık sağlayacak hedefler. Yani sırf yemeğe odaklı değişimler değil. Evet yani hayat tarzı Ağzımızı tamamen değiştirmeye odaklı minimal minimal değişiklikler yaparak yani koşmaya çalışarak değil aynı bir bebek gibi başta emekleyerek sonra yürüyerek onları hayat tarzı haline getirerek ilerlersek her sene kilo vermek gibi bir hedef yeni baştan yılbaşı listemizde yer almamış olur. Çok doğru. Zaten kundaktaki bir bebeğin birden koşmaya başladığı ne zaman ve nerede görüldü değil mi? Böyle bir şey doğamıza aykırı. Ee, doğala yönelmeliyiz dediniz. Hemen sözü permakültüre getirelim. O halde yeri geldi diyelim. Hem de permakültürle ilgili konuklarımızı yakından tanımış olalım. İstanbul Permakültür Kolektif Kurucu ve Üyeleri Sayın Dilek Yalçın Demiralp ve Sayın Seda Ergazi. Ee, permakültür özünde neyi barındırıyor? Tarımla ilgili bir konu. Kabaca sürdürülebilir tarım diyoruz ama neyi barındırıyor? Aslında sürdürülebilir tarım değil permakültür. Aslında dünyamız e, üzerinde yaşadığımız bir canlı ekosistem ve bunun içinde de tarım var. Evet, bir parçası. Bir parçası ama bu sistem zaten tarımsız olarak üretken, ormanlarımız üretken, üzerinde yaşadığımız toprak canlı ve biz permakültürde bunu bilinçli olarak tasarlıyoruz. Böylece permakültür tasarımı oluyor ve... İnsan bunun odağında yani aslında şöyle sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarım bilimi permakültür. Ve üzerinde yaşadığımız ekosistemi ormanlardan yani ilham alarak ormanın biliyorsunuz kendi bir düzeni var içinde. Hı -hı. Ve permakültür ormanlardan ilham alarak bunu tasarlıyor. Doğadan dersek daha doğru olacak sanırım. Bizim büyük öğretmenimiz doğa. Bir şey yapmak istediğimiz zaman çıkıp orayı gözlemleyip ne yapmamız gerektiğine dair bilgiyi büyük öğretmenimiz doğadan alıyoruz biz. Ve zırhlardan bahsettik. Ne yazık ki kentli insanın zırhı da kent diye düşünüyoruz. Bir şekilde kentlerden uzaklaşamıyoruz. Bağımız var. Buraya sıkı sıkıya kendimizi bağlıyoruz. Aslında baktığımız zaman bizim eğitim aldığımız hocamız Mustafa Bakır, o bir Görüşme bir sunumu sırasında bahsetmişti Avcı toplayıcı e, yaşam biçimi döneminde insanlar sadece bütün işlerini yapmak için 4 saat çalışıyorlarmış Ama biz şu anda e, çeşitli bahanelerle çeşitli şeyler üretip e, bu yaşam saatlerini çalışma saatlerini neredeyse 24 saate çıkartmış durumdayız Yollarda çok fazla zaman kaybediyoruz. 8 saat çalışabilmek için 6 saat yol gidenimiz var. Evet. Çok büyük enerji kaybı. kaybı. Hı hı. Ve e, bunlar için biz mesela bir sistem kurarken enerjileri minimum düzeyde kullanacağımız gibi organize etmeye çalışıyoruz. E, bir ev tasarlamışsak, bir yerleşke tasarlamışsak ve biz e, oradan mutfak malzemelerimizi sağlayacak bir bahçe oluşturuyorsak... O bahçeyi mutfak bahçesine, evin yakınına koyuyoruz. Bunu gidip de kilometrelerce öteye ya da metrelerce öteye koymuyoruz. Çünkü her gün o yolu defalarca kat etmemiz gerekiyor. Şehirlerde de e, insanlar belki yanlış yerlerde oturuyorlar. Çalıştıkları yere yakın oturmaları gerekiyor ki belki de bunu yapabilsinler ama başka bağlantıları var. Çocuklarının okulları var, işte diğer eşin çalışma durumu var. Bunları koordine etmek zorlaşıyor ama çok da büyük enerji kaybı oluyor. Ve şehirlerin enerji kaybını tasarrufa dönüştürürsek eğer biz çok fazla kazanç elde edebiliyoruz. Evet. Ve şehirlerdeki boş arazilerde kendimizi besleyecek şeyleri üretebilirsek eğer %75 şehrin ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Ama, bu İstanbul, dediğiniz İstanbul için geçerli mi? bu hızla giderse <gülüyor> ki, boş arazi yok çünkü sevgili deneyim belediyelerimize deneyim. sesleniyoruz bu hızla giderse birbirimize çarpmadan yürüyecek yer bulabilecek miyiz bilmiyoruz. Bırakın boş araziyi değil mi? Evet. Yani... O yüzden insanların balkonlarını aslında evlerinin içinde, yani yetiştirebilecekleri her şeyi aslında yetiştirmelerini istiyoruz. Çünkü balkon bahçeciliği de e, bunun da bir kolu. Çünkü şehirde evet bahçemiz yok. Biz belki çiftçi değiliz. Bir kenarda bir toprağımız yok. Ama istediğimiz şey insanların bir maydanoz, dereotu bile olsa bunun gidip marketten Alınmaması, Çünkü her bip sesi duyduğumuzda markette dünyanın bir tarafında toprak yok oluyor. Ve amacımız da zaten permakültürde bu sistemin biraz da aslında dışında kalabilmek. Sadece permakültürde tarım olmuyor. Evimizin kendi içindeki ekonomisine kadar permakültürün içindeyiz aslında. Özetle şöyle diyebilir miyiz? Doğadan ilham alınarak yaratılmış, üretilmiş yaşam tasarımları. Hem yaşam biçimi hem yaşam tasarımı. Doğru yaşam biçimi de bunun içinde. Hı -hı. Permakültüre uygun, permakültür etiğine uygun. Yani dünyayı gözeterek, insanı gözeterek e, ve ihtiyaçtan fazlamızı da bu iki ilkeye vakfederek e, gerçekten etik bir yaşam sürebiliriz. Bunun farkında olursak. Yani ilk adımınızı attığınız zaman, yeni bir şeye başladığınız zaman düşünüp ben bunu yaptığımda yeryüzüne zarar veriyor muyum sorusunu kendinize sorduğunuzda. Pek çok şey ar arka arkaya gelmeye başlıyor. Hı hı. Evden dışarı çıktım, bir, bir yere gitmem gerekiyor. Bu gitmem gereken taşıtı kullandığımda kimlere zarar veriyorum? Neye zarar veriyorum? Oraya gittiğim mesafeyle ne yapıyorum ben? Fosil yakıt tüketiyorum. Fosil yakıt nereden geliyor? O olmadığı zaman başımıza neler gelecek Bunları düşünmeye başladığınız zaman evet yaşam biçimine dönüşüyor. Ya da beslenme. Ki o fosil yakıtları için dünya savaşları çıkıyor. Bir de işin bu tarafı var değil mi? Ee, yani atıksız yaşamaya çalışmak belki de diyebilir miyiz? Dönüşebilir atıklar. Ee, ya. yani, dönüşebilir atıklar. O da bir kolu. Üreterek. İçinde çok küçük bir Kolu, fakat dediğim gibi permakültür bütüncül bir sistem o da onun bir kolu ve kesinlikle olmalı yani insanlara hep söylüyoruz evinizde balkonlarınızda kompost yapmaya başlayın artık yani e, mutfaktan çıkan artıklarınızı artık çöpe atmayın. E... Benim elim titriyor çöpe atarken diyorum ki bunu yiyecek birileri daha var e, sedaların evinde solucan kompostu var mesela hı hı. onlar mutfakta kullandıkları e, sebze atıklarını solucanlara veriyorlar solucanlar onu toprağa dönüştürüyor. Çünkü zaten doğada bu iş böyle yürüyor. Solucanlar nerede? Bir saksı içinde mi? E, bir kutu içinde. Hı hı. E, yemeklerini veriyoruz. E, bir toprakları var. Üzerlerinde kartonla ışık yormayacak biçimde örtüyoruz. Ve mutfaktan çıkan artıklarımızı e, hem bir e, balkonda bir kovada kompost yapıyoruz. Hem de bir solucan kompostumuz yani da var. Yani gübreye dönüştürüyoruz. Gübreye dönüştürüyoruz ve o altın değerinde gerçekten. Çok o önemli bir gübre. O kullanıyorsunuz? Şehirde yaşıyorsunuz değil mi? Tabii Tabii şehirde yaşıyoruz. Nerede kullanılıyor? Ee, balkondaki yetiştirdiğimiz sebzelerimizde ve yani çiçeklerimizde. Öyle büyük hedefler koymaya Hayır. gerek yok. Hani gübre yetiştireyim de işte e, bunun ticaretini yapayım da kar sağlayayım da gibi değil. Evinizdeki bir saksı çiçek için bile o gübreyi yetiştirmeniz mümkün. İş o büyük hedeflere girdiği zaman zaten sistem şaşıyor. Küçük güzeldir diyoruz biz. Büyüttüğünüz zaman e, sapmalar başlıyor. Kapitalist e, dengeler devreye giriyor değil mi? Çok şey hedefinden <gülüyor> uzağa yönelmeye başlıyor. O yüzden herkes bunu düşünün şehir kaç milyondan oluşuyor ve herkes evinde kompost yapıp toprağını kendisi elde ettiği zaman ki getiriyi düşünün. Birisi bunu yapıp da size satarsa ne oluyor bunu düşünün. Aradaki fark çok kocaman ve içine bir sürü etikler giriyor, bir sürü başka şeyler giriyor. Yeryüzünde sizin e, yiyeceğinizi elde edebildiğiniz toprağın oluşması için 600 yıl Geçtiğini biliyor muydunuz? Hayır, ben kendi adıma bilmiyordum. Ve o üst toprağı bizim pek çok şekilde yok ettiğimizi biliyor muydunuz? Yani kaç asır yok oluyor bir anda. Biz 10 dakikanın içerisinde o asırları yok etmeyi başarabiliyoruz. Toprağınızı sürdüğünüz zaman üst toprak gidiyor. Üst toprağı siz bu sefer e, yapay gübreyle beslemeye başlıyorsunuz toprak e, biz nasıl bir bağışıklık sistemimiz var ve hastalanmamak için onu güçlendirmemiz gerekiyor. Topraklı da aynı şey geçerli çünkü o da yaşayan bir sistem. Ve sürdüğünüz zaman o verimli toprak gittiği zaman siz ona takviyede bulunduğunuz zaman serumla besliyorsunuz aslında. Ve bunu yapmazsanız onun yerine onun yaşamasına izin verirseniz ve oradaki canlı hayatı mikroorganizmaları desteklerseniz eğer o zaten size veriyor. Ve toprak zaten kendi kendini yeniliyor. Bir orman yandığı zaman oraya ilk önce yer örtücü bitkiler geliyor. Onun arkasından daha sonrası, daha sonrası ve ormana kadar gidiyor. Ama o onarım epey epey uzun yıllar Özden sürüyor. başlıyor. Şimdi e, tabii permakültür adına neler yaptığınızı da soracağım merak da ediyorum programın ilerleyen dakikalarında diyelim. Aslında tüm bu anlattıklarınızdan yine içsel dünyaya dönüp gerek beslenme adına, gerek zihnimizi beslemek adına, ...ruhumuzu beslemek adına belki birtakım formüller ya da modeller üretmek mümkün. Ne dersiniz Sayın Maşoğlu? Ee, şimdi tam da burada söylemek istediğim bir şey vardı zaten. Birçok şey biliyoruz. Yani sigaranın zararlı olduğunu da biliyoruz. Veya e, yediğimiz bazı besinlerin zararlı olduğunu, bazılarında kimyasal maddeler olduğunu, ya da bazı ilişkilerimize zarar verdiğini biliyoruz. Ama burada yani söylediğim bir şey var. Eğer psikolojik durum zeka ile ilgili bir şey olsaydı düşünceyle ve bilmeyle psikologların dünyanın en zeki insanları olması gerekirdi. Olmadığını kendi adıma biliyorum. Dolayısıyla burada artık e, bilişten öğrenmelerden farklı bir... ...yere doğru gitmek zorundayız. Şiddet eğitimleri yapılıyor ama şiddet devam ediyor. Demek ki bunlar eğitimle bitmiyor. Farkındalık dediğimiz kavram daha bütüncül bir şekilde burada devreye giriyor zaten. Şimdi eğer bir düşünsek bu petrol ne yapıyor dediğimizde... ...veya eğer bir düşünsek bu taşımacılık ne yapıyor? Daha basit bir düşünce biçimini ben öneriyorum. Veya bir bakış diyeyim düşünmesek bile. Bu bana ne yapıyor? Çünkü zaten bana zarar veren şey başkasına zarar veriyor. Yani benim dışarıdan bir farkım yok. Ben yani o bütüncül zarardan payıma düşeni alıyorum aslında. Ben değil mi? taşınan bir malzemeyi yediğimde, burada yetişmeyen bir malzemeyi yediğimde zaten aslında benimle uyumlu olmayan bir şey yiyorum ve bedenim ona bir tepki veriyor. Ee, i̇yi gitmeyen bir ilişkide zaten kendime bir şey yapıyorum ve sonrasında etrafımı incitmeye başlıyorum. Yani dünyaya olan ilişkimizi belirleyen iki tip dinamik var aslında. Bir tanesi kendimizle ilişkimiz, bir tanesi de başkalarıyla olan ilişkimiz. Ve bunlar da hep ilişki halinde. Benim önerim çok daha basit oluyor bazen. Dur, bak. Nasıl duruyor bakayım? Ama bakıyorum. nereye? Hey, ...durdum ama nereye bakıyorum? Hiç bakayım? önemi yok. Nereye de zaten hedefli bir bakış açısı? Hani onu öyle... ...bak buraya bak... ...bu tarafa doğrudan... ...hayır bir bak bakalım... ...bakma eylemini öğren... Hmm, ...güzel bir müzik dinlediğinizi düşünün... ...senfonik olsun hatta bu çok sesli olsun... İlk önce tek tek enstrümanları hissetmezsiniz... ...veya bilmezsiniz... ...güzel bir şey duyarsınız... ...orada kalıp... ...bakmaya başladıkça... ...dinlemeye başladıkça... ...kitabınızı da bıraktınız... ...yemeği de bıraktınız... Enstrümanlar kendini göstermeye başlar. Nereye baktığınızın bir önemi yok. Ne kadar müzik bildiğinizin de hiçbir önemi yok. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Sonra birlikte bir uyumu ortaya çıkar. Belki onun sizde yarattığı hisler ortaya çıkmaya başlar. Gözünüz dolmaya başlar ya da kalp atışınız artmaya başlar. Sonra bir bakarsınız bir sonra dinlediğinizde başka hisler yaratmaya başlar. Durup bakmak bir pratik işidir. Ve ilk önce... Ee, çok zordur çünkü hepimiz işte şehir bize koşmamızı öneriyor. Ve koştukça kendimizden o kadar uzaklaşıyoruz zaten. Şehir zırhı diyebilir Şehir mi? zırhı diyelim. Ya da modern yaşam diyelim. Ve dikkat edin ki endüstriyel gelişmelerle zaten psikolojik hastalıklar çeşitlenmeye başlıyor. Çünkü uzak, uzağım artık kendim, kendimden görmüyorum orada ne olduğunu. Küçük hedeflerden söz ediyorduk. Ben insanlara... Bazen şunu yapabileceklerini önerebilirim. İyi hissetmiyorsun. Hemen bir önlem alacağına. Bir beş dakika nefes al. Ve herhangi bir şey görmeye çalışma. Herhangi bir amaçla görmeye çalışma. Çünkü durmaya başladıkça sesleri duyabiliyorsun. Sesler duyulmaya başlanıyor zaten. Ha. İnsan doğanın parçası olan bir varlık zaten. Hı -hı. Dolayısıyla bu dediğiniz şeyler insanın içgüdüsel olarak zaten, zaten yaşamında bir var. Zaten bir şey. Ve siz doğadan uzaklaşıp da betona gömdüğünüz zaman kendinizi hastalanıyorsunuz. Zaten e, farkındalık dediğimiz şey bizim dışarıdan alıp da kafamıza koyacağımız bir şey değil. Zaten bizde var olan, hayatta kalmamızı sağlayan bir mekanizma. Biz bunun üstünü örtüyoruz. Yapmamız gerekenlerle, paniklediğimiz şeylerle. Ben... Akdeniz'i sever misiniz bilmiyorum ama Akdeniz'in suyu çok e, güzel kaldırır insanı. Neredeyse boğulmak imkansızdır. Ama insanlar boğuluyorlar. Öyle ki dağıldığınız zaman dalmanın bile zor olduğu kadar kolay kaldıran bir su bu. Çünkü bir anda her tarafı açıkken ve yüzmeyi bilmediğini düşündüğü zaman orada ne yapacağını bilemiyor ve durmadan hareket ediyor. Belki de o sırada su yutuyor. Oysa bir dursa. Şöyle bir ellerini yana doğru açıp bir kalabilse, zaten orada nereye doğru nasıl gideceğini görecek yavaşça. Ee, su kaldıracak. Su kaldıracak. Bizim de başımıza bir sorun açıldığında veya canımız acıdığında yaptığımız şey bu. Oraya buraya koşarak çözüm arıyoruz. Oraya buraya koşarak yırtınıyoruz. Yemeğiyle kendimizi incitiyoruz. Çalışma saatleriyle incitiyoruz. Şunu yapıyoruz veya bunu yapıyoruz. En küçük hedef bence durmak. Ondan sonra devam ederiz. Birebir aynı benzetmediyse de çağrışım yaptı. E, fırtınalarda en güvenli yerin fırtınanın tam da tam merkezi kesinlikle. olduğu söylenir. Yani e, ötelere kaçmak yerine merkezinde durmak önerilir. E, hareket halinde olan bir şeyde hareket ettiğiniz noktada zaten kaosu arttırırız. Görme yeteneğimiz de azalır. E, benim bildiğim kadarıyla e, umarım yanlış söylemiyorumdur. Yerkenciler de öyle yaparlar. Fırtına çıktığında kimse fırtınaya doğru gitmez. İlk önce bir indirir dinmesini bekler Ondan sonra yoluna devam eder ee, ben bu noktada doğa yetersizliği sendromundan da bahsetmek istiyorum Amerika'da Richard Lou diye bir bey e, demiş ki insanlar ne kadar doğadan uzaklaşıyorsa o kadar e, problemler başlıyor doğayı görmeyen bir çocuk örümcekten korkmaya başlıyor örümcek kendinden küçücük bir hayvan yani ne, ne yapabilir yiyecek? ki ne yapabilir ki Gerçi ama zehirli olanı var ama Hani İstanbul'da evet. yok en azından <gülüyor> öyle düşünelim ve oradan yola çıkalım. Hani, tropik iklimde yok. değiliz şu anda. Evet. ve e, Tropik iklimde büyüyen çocuk da ona uyumlu büyüyor evet, aslında. Bir ondan de korkması Hı -hı. gerektiğini, onun ona zarar vereceğini biliyor. O, zaten yolda yürürken içgüdüsel olarak siz ormanda yürüyorsanız hışırtıyı duyduğunuz zaman sıçrıyorsunuz. Yerden yılan gelebilir diye düşünüyorsunuz. Ama şehirde büyümüş bir çocuğun bunu idrak edebilmesi daha zor oluyor. Ve e, bununla ilgili çok güzel bir hikaye var. Bir kızıl kızılderiliği alıp götürüyorlar şehrin, işte New York'ta sanıyorum, yürüyorlar. Bir dakika, bir dakika susun diyor. Herkesi susturuyor. Şuradan geliyor diyor. Ne diyorlar? Kuş sesi, işte bilmem hangi Hı -hı. kuşun sesini duydum diyor. Ya bu kadar kalabalığın içerisinde, bu kadar işte arabalar, şu bu gürültünün içinde, sen onu nasıl duydun diyor. Elindeki bozuk parayı atıyor yere, tın diye bir ses çıkıyor ve bir sürü insan dönüp oraya bakıyor. Herkes parayı duydu. Siz duydun. bu sesi nasıl <gülüyor> duyduysanız ben de onu duydum diyor. Benim hayatımdaki önemli olan şey o, hayatımı ona göre yönlendiriyorum. Siz buna göre yönlendiriyorsunuz, Tercihleriniz nereden yapmanız gerektiğini bilin diyor. Ve Dolayısıyla da biz doğadan uzaklaştırdıkça hasta nesillerle yetiştiriyoruz. Çünkü ben örümcekten korkmaya başladığım zaman ve sıçradığımda, bağırdığımda benim çocuğum bunu öğretilmiş davranış olarak öğreniyor. Ve o da korkmaya başlıyor. Ve daha sonra örümcek girmeyen evler üretilmeye başlıyor. Yani bu örümcek ekstrem bir şey ama bir başka şey de onu yerine Bu örnekle yola koyun. çıktığımızda göre Yeşilden korkan senin. nesiller aynen, ortaya aynen. çıkıyor. Şehre dönüp baktığınız zaman gri hoş geliyor, ağaçlar düşman geliyor bu sefer insanlara. Bize da şöyle bir şey oluyor, adam. doğayı Biz çok özgürüm, seviyorum, çok Dolukları seviyorum. Koyuyoruz. Pardon. Doğayı çok seviyorum, çok seviyorum. Ah bir doğaya çıksam diyoruz. Sonra doğaya çıktığımızda, işte bir kamp vesaire bir yere gittiğinde. Hemen şu yere istiyoruz. Yağmurun yağması, yerde çamur olması veya etrafta böcek olması bir Rahatsız sorun ediyor. olabiliyor. E ama bu doğa zaten. Yani doğayı seviyorum dediğimizde bütüncül bir şekilde e, insanı da... Sen onun parçasısın aslında. Hı -hı. Hı -hı. Niçin As çamur rahatsız ediyor? Aslında doğadan koptuğumuzdan beri hastalıklar çok yaygınlaşmış Tam durumda. Tam da konuyu oraya getirecektim. Çünkü e, son zamanlarda bakıldığında özellikle e, 7-8 yaşında ergenliğe giren çocukların sayısı Ön çok fazla. Ön ergenlik diye bir şey çıktı. Evet. Hatta 5 yaşta buldum. Onun mıydın? dışında 13-14 yaş grubunda çok ciddi oranlarda diyabet, öncül diyabet dediğimiz insülin direnci problemleri var. O Bunlar doğadan e, kaçış başlıyor ladığından beri böyle ve yaşları e, giderek düşen yüksek kolesterol, tansiyon, kalp hastalıkları, obezite, şeker hastalığı gibi birçok hastalıkla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Oysa ki biz mutfağımızı biraz daha doğal tutabilseydik e, ya da kaslarımızı doğalına bırakıp biraz daha çalıştırabilseydik, yani bütün gün masalarda oturup geçirmeseydik ya da şehirleşirken, modernleşirken doğayı unutmadan bunu başarabilseydik zaten bu yeni dönem hastalıklarının problemlerinin hiçbir olmayacaktı. Ama o hızlı şehir yaşamının içinde kaybolurken biz normalde e, yapmamız gereken, e, insanı doğala bıraktığınızda hareket eden bir canlı. Bunları unuttuk. Onun dışında e, normalde kendisini dinlediğinde acıktığı zamanı algılayabilen bir canlı. Bunları unuttuk. E, bunun dışında sürekli o şehrin getirdiği koşturmacayla çok fazla dışarıda yemek yemeye başladık. Hızlı üretilen şeyleri hızlı tüketmek moda haline geldi. Ve e, bugün dünyada bu kadar çok sağlık problemi varsa aslında o hızlı üretilip hızlı tüketilen yiyeceklerin çok büyük payı var bunda. Sadece katkı maddeleri sebebiyle değil. Biz nasıl yemek yememiz gerektiğini bile unuttuk. Bizim için artık tamamen bir karın doyurma eylemi, bir iki dakika içerisinde tamamlanması ondan sonra işe koşturmamız gereken bir Biz eylem haline geldi. Biz beslenmiyoruz doyuyoruz değil mi? Biz sadece karnımızı Doğuyoruz. doyuyoruz. Hatta Gerçekten eksik doyuyoruz. Yani eksik o da doyuyoruz eksik. çünkü yemek dediğiniz şey aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik bir şey. Hmm. Onun tadını almamız gerekiyor. Ailemizle paylaşmamız gerekiyor gerekiyor ki gerçek doygunluğa ulaşabilelim. Zaten akşam yemeğinden sonra ya da gece uyanıp e, buzdolabına koşturup çikolata yiyen insanların var olmasının sebebi o gerçek doygunluğun oluşmamış olması. Biz o anda karnımızı doyuruyoruz ancak kesinlikle ruhumuzu doyuramıyoruz o yiyecek. Aileyle gözü doyurmak var bile değil mi? Gözümüzü önce gözü doyurmak gerekiyor. sonra kendimizi doyurmak. Yani doyması. yemek yedikten sonra sadece kan şekerimizin yükselmesi aslında bizim doyduğumuz anlamına gelmiyor ne yazık Aileyle ki. Aileyle yemekler de gerçekten çok önemli. Ne diyor doktorlar? Aileyle Doğru, değil mi? yemekler yani aileyle olmasa bile yalnız Hı -hı. yaşayan bir insan olsa bile yemek sosyolojik bir şey olduğu için aynı zamanda mutlaka paylaşılmalı ve keyif alınması gereken bir şey. Zaten doygunluk sinyalleri bile beyne 20 dakikada ulaştığı düşünülürse biz tek başımıza ve hızlı yemek yediğimizde doymadan kalkmış oluyoruz. aslında yemek yerken aslında bıçağımızda ne kestiğimizi bilmiyoruz. Evet aslında son zamanlar bilgisayar karşısında, e, karşısında olan şey. Ne oranda yemek yediğimizi de bilmiyoruz. Yani doyup doymadığımızı bilmeden yemek yiyoruz bunları yaptığımızda. Ve her yediğimiz şeyin bir öncekinin aynısı olduğunu sanıyoruz aslında. Evet. Aslında Hı. tat duyumuzu da yitirmeye evet. başladık o anlamda. E şey aslında yani e, yemek ve psikolojik durum dediniz. ile bağımızı duygusal bağımızı zaten ilk yemek üzerinden kurmuyor muyuz? Doğduğumuzda anneden meme emerken sadece aslında beslenmiyoruz. O meme emme davranışında ilk altı ay her şey var. Yani koruma güven altında olma, ısınma, sevgi, korkuya karşı e, kendini daha sıcak ve daha savunmada hissedebilme, tat ve ruhsal durum birbiriyle birbirinden ayıramayacağımız kadar ilişkili zaten. Kesinlikle. Zaten insanlar zaman içerisinde o hengamede kendini kaybettiğinde, farkındalıklarını kaybettiklerinde, ...içlerinde oluşan boşlukları yemekle bu nedenle kapatıyorlar. Yani tabii ki sağlık sorunları yüzünden şekeri yüksek olduğu için... ...ya da tiroid problemleri olduğu için kilo olan insanlar var. Hı -hı. Ve bunlar gerçekten yemek konusunda bilinçli de olabiliyor. Fakat e, ne yazık ki günümüzdeki obezlerin e, en az %30'u... ...duygusal problemlerle başa çıkamadığından ötürü... ...o süreci yönetemediğinden ötürü bu kadar çok besin tüketiyorlar. Çünkü farkındalıklarını yitirdikleri için... Doyuramadıkları duyguları çikolatayla doyurabileceklerini zannediyorlar. Bu problemde giderek ne yazık ki dünyada artan bir problem haline Tiroidden gelmeye başladı. Tiroid hastalıklarının da bir bölümünün beslenmeden kaynaklandığını biliyorum. Tabii yani hastalıkların çoğunda aslında bugün şey bile kanıtlanmış durumda yani bebeklerin ta fetüsken yani anne karnındayken nasıl beslendikleri yani annenin nasıl beslendiği gelecekte o bebeğin büyürken obeziteyle diyabetle yüksek tansiyonla baş edip edemeyeceği yani bu hastalıklara yakalanıp yakalanmayacağını belirliyor. Yani ta anne karnından başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Beslenme aslında bu kadar önemli ve biz bunu çok geçiştirilebilir düzeye indirdik. Yani ne lezzet alabiliyoruz yediğimizden aslında ne de onunla doyabiliyoruz artık. Emzirmek dediniz, emziriyor muyuz? Bir de var. <gülüyor> evet. Yani bu şehir zırhının içerisinde kadının işe e, odaklanıp para kazanması gerektiğini düşünüp bazı şeylerinden de feragat ettiğini görüyorum, gözlemliyorum. Ve anne ile çocuğu psikolojik olarak da, besin olarak da doyuran bir olgudan tamamen vazgeçiriyoruz. Ya onu e, süt sağarak çocuğa biberonla veriyoruz veyahut da e, mamalara gücümüzü dayandırıyoruz ve o kısmı da atlıyoruz sanki. Ben de hemen Zaten şurada... atlanması da bir sorun yaratıyor. O da psikolojik zorları yani. var. şöyle olarak. bir şey var yani hiçbir şeyin tek başına şu psikolojik e, soruna neden olur demek yapabileceğim burada en büyük yanlış olur. İşte çocuğun az emmesi ya da emerken annesinin orada olmaması. Bir de bir gerçek düzen var. Öteki türlü kadınları en azından 6 ay eve kapatıp çalıştırmamamız da gerekiyor. Bu değil tabii çözüm. Ama e, birçok neden var insanı sonraki psikolojik hayatında sorunlara neden olan bu da onlardan biri olabilir ama şu gerçek değişmez ki besinle duygusal dünya arasında çok ayrılmaz, e, bir, ayrılmaz bir bağ var diye düşünüyorum ben ben şeyi de görüyorum doygunlukla bu, ilgili bir doygunlukla şey ilgili. bebeğini düzenli emziren anneler e, normalde düzenli emziremeyenlere göre çok daha mutlu bunun dışında ne yazık ki işte çalışma hayatının ikinci üçüncü ayında daha bebek altı ayını doldurmamışken işe başlayan annelerde e, hem çok daha fazla stres hem daha çok fazla gizli yeme duygusu, e, duygusal yeme durumu görüyoruz ve süpostresten ötürü sütünün kesilmesi söz evet. konusu değil e, mi? bebekle e, teması kesildiğinde doğal olarak Sütte kesiliyor. Aslında ilk altı ay mutlaka anne sütü çok önerdiğimiz bir şey ki sürdürülebiliyorsa eğer e, Dünya Sağlık Örgütüne göre üç seneye göre ülkemiz koşulları için iki sene de yeterli diyoruz biz. Sayın Ergazi bir şey diyecekti aklımda minicik bir aradan sonra yer verelim mi? Doğa yetersizliği sendromu dedik konu konuyu ne de güzel açtı ama bu arayı vermek durumundayız. Reklamlar. Öttür bakalım yavrum dinleyelim Şipet pet pet pet pet pet pet pet, pet. Altını şak şak şak Reklama asla var reklama asla var Gece bizim gece bizim kız kız 22 22 Bunlar lezzetli hediye internet Artık Genç aldığımız internet paketi ne kadarsa yok, da, yok, da. yok kadar da geceler için hediye Gece bizim, gece bizim yaz 22, 22 yolla Hediye interneti kap. Hadi yavrum bir daha. 22 22 yak yak. Gecə bizim gecə bizim kim kim? Genç güzel, pet pet. Ee, Gecede cep internet senin benim bizim. <gülüyor> Türk sinemasının tüm yıldızları, en güzel filmleriyle sinemalardan hemen sonra burada. Ayrıntılı bilgi için 0212 473 73 73 e arayın. Üstüne programı Radyo 1'de devam ediyor. 2014'ün ilk söz, söz Üstüne programı Farkındalık ve Fark Yaratmak, Farkındalığı Ortaya Çıkarmak dedik. Şu dakikaya kadar kalan süremizde de elbet bunu konuşacağız. Konuklarımız uzman klinik psikolog Sabah Başoğlu, beslenme ve diyet uzmanı Sayın Gizem Şeber... İstanbul Permakültür Kolektifi kurucu ve üyeleri Dilek Yalçın Demiralp ve Seda Ergazi ile sohbetimiz devam ediyor. Ee, minik mola öncesinde doğru doğa yetersizliği sendromundan yola çıkarak herkes kendi alanından örnekler verdi. Beslenme dedik, e, farkındalık dedik, içsel dünyamız dedik. Sayın Ergazi siz bir şey söylüyordunuz orada birbir koyduk. Evet e, doygunluk hissi dedi. Hı hı. E, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi doygunluk hissi aslında bizim şu anda kentte beslenememizden kaynaklı bir doygunsuzluk hissi de oluyor. Yani bizim geleneksel bildiğimizde bir son 50 senede bir kopukluk oldu. Yani bizim anneannelerimizin anneleri işte kefir mayayı, ekmeği kendi yaparken şu anda benim anneannem işte hiçbir şekilde ne ekmek yapıyor, ne işte kefirini yapıyor, ne yoğurdunu yapıyor. Eskiden bunlar yapılıyormuş. Fakat Gerçekten marketten aldığınız şeylerle doyamıyorsunuz. Bu gerçek bir şey. Yani bizim endüstriyel aldığımız domateste yediğiniz bir kilo yiyorsunuz, doymuyorsunuz. Ama gerçekten doğal domateste iki tane alıyorsunuz, bir kokluyorsunuz, yiyorsunuz. O bir kere zaten sizin duyularınıza da hitap ettiği için doğal olarak. E, o da sizin doygunluk hissinizi arttırıyor diye düşünüyorum. Doğal beslenmede bu açıdan çok önemli. Bu teknik olarak da söz konusu besinin içerisindeki miktarları ölçtüğünüz zaman... Doğal olanla e, yapay koşullarda oluşturulan arasında fark var. Bunu da ispatlamış ve çizelgeyle ile sunmuş durumdalar. Ve az önce arkadaşımız çok seslilikten bahsetti. Permakültürde e, bizim çok sesliliğimiz, tek sesliliğe gittiği zaman bir şey, hep bir şeyin sesini duyuyorsunuz. Tarımda mısır tarlaları görüyorsunuz ve e, çölleşme görüyorsunuz aslında, tarımsal bir çölleşme var orada. Ama Perma kültüre geldiğiniz zaman her şey var, her şeyin rengi, ahengi, birbirimle uyumu, enerji ile ilgili enerjiyi doğru kullanabilen sistemler var. Oradan alıyorsunuz elektriğinizi, işte kullanacağınız suyunuzu toprağın üstünde tutuyorsunuz, artesian kuyusundan alıp çekmiyorsunuz, orada bir enerji harcamıyorsunuz ve böylelikle bir çoklu sistem kuruyorsunuz, bir çok seslilik var. Hangisinin sesini dinlemek kulağınıza hoş gelir, hangisi sizi doyurur? Onun kararını da vermek gerekiyor bir ölçüde. E, yeri gelmişken, sürede giderek daralıyorken İstanbul Permakültür Kolektifi ne yapar? E, biz sizlerin hizmetini, sizlerin vermeye çalıştığını günlük ve şehir hayatında nasıl hayata geçirebiliriz? Şehirli insan en çok tüketen. Ee, az önce Seda evlerde yapılan şeylerden bahsetti, ne yazık ki şu anda köyler dahi e, sanayideki ürünleri almaya yönelmiş durumdalar. Benim kayınvalidem köyde yaşıyor, ben ona yoğurt mayası sorduğum zaman, ''Ah kızım ben kendi mayamı kaybettim, gidip bakkaldan aldığım yoğurtla mayaladım, eğer istiyorsan sana ondan vereyim.'' dedi. Ama onun e, halbuki evinde devam eden bir mayası vardı, o gitmiş bitmiş. Ekmek mayası henüz devam ediyor ve köydeki ekmeğini yapan e, birkaç insandan birisi vardı Ama e, diğer şeyler böyle böyle yok oluyor. Kendi mayamızı Hı. da yapabiliriz aslında. Elbette Tabii. Çok basit. Nohuttan mıydı? Nohuttan yapabilirsiniz. Isamurtan da oluyor. Sudan yapabilirsiniz. O çok ilginç. Yani doğal mayayı yapıp sürdürmeniz çok mümkün, yani çok basit. Yani illa bakkaldan aldığımız, marketten Hayır. aldığımız yoğurttan türetmeye gerek yok. Kendi evet, mayamızı kendim. da evet. sıfırdan var edebiliriz. Biraz olabiliriz. sabır. Yine orada da ben evet. hemen farkındalığa biraz sabır. Eğer gerçekten güzel bir şeye sahip olmak istiyorsak ve bir şeylerin farkında olarak biraz sabırla yapabilirsek e, o zaman güzel şeylere ulaşacağız demektir. Biz de zaten kolektif olarak bu e, açıkçası unuttuğumuz şeyleri biraz e, permakültür üzerinden de insanları hatırlatmak için yola çıktık. Biz permakültür kolektifi olarak şimdi Kadıköy'de, Kadıköy bölgesindeyiz hı hı. ve... E, İstanbul'da gerçekten sürdürülebilir ve permakültür adına bir şeyler yapalım. İnsanlara tekrar bunları hatırlatalım. Ee, i̇şte Tarhan'a e, yaptık daha önce. İşte, slow e, food benim zaten permakültüre çıkış noktam oldu. Çocuğumu nasıl doğru beslerim derken aynen. slow food ile tanıştım ve Permakültürle de slow food vasıtasıyla tanıştım. Fikir sahibi Damaklar ve Defne Kor burada teşekkür ediyorum. Kendisi evet. zaman zaman konuğumuz olur. Aha. Çok hoş. Ve e, bir başka konviyum, Balkon Bahçeleri ile birlikte Leyla Kavasakal arkadaşımızla birlikte tarhanayı yaptık. Evet. Böylelikle geleneksel olanı unutmayalım da dedik. Aynen ormanlar, biyoçeşitlilik yaptık mesela. Sabun atölyeleri yaptık. E, sonra kompost atölyesi yaptık. E, pratik ev permakültür diye bir eğitimimiz de var. Aynen e... o temel bir eğitim anladığım kadarıyla. Evet. Çok güzel. Onunla tanışmak bile belki permakültürün ne olduğunu anlamamıza hizmet edebilir. E, bu hafta sonu permakültüre giriş kursumuz vardı mesela. Şimdi kayıtlarımız doldu ama e, yine olacak. E, mesela permakültürü merak edenler bir ilk anda bir permakültüre giriş kursu alabilirler. E, onları da duyuracağız. E, reçel atölyemiz olacak. E, çok güzel bir e, şey. Doğal reçel nasıl Hı -hı, yaparız, evet. şeker kullanmadan reçel nasıl yaparız Hı -hı. ya da çok değişik malzemelerle nasıl bunu yapmamız mümkün. E ne kadar da kısa süremizi alıyor bunu bilebilmek yani bir yoğurdu yapmak sizin belki markete gidip onu almanızdan çok daha kısa sürede yapılabilir. Mesela şehirde aracılık atölyemiz olacak. Aracılık? E, doğal aracılık. Yok evet. E, Amerika'dan bir konuğumuz geliyor Deborah Roberts. E, kendisi doğal aracılık üzerine e, uzman. E, şehirde bunu nasıl başlarız'ı orada bakacağız. Kentlerde de aracılık yapabilmek mümkün. Evet. Paris'te mesela çatılarda çok büyük hat kutur firmaları ad vermeyeyim Hı -hı. ama e, bunu yapıyorlar. Kavanozlarına kendi dizaynlarını, etiketlerini koyuyorlar ve ballarını satıyorlar. Paris balı diye bir şey var artık. Kim bilir bir kavanoz kaç avrodur. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Sonuçta yine o da tüketime yönelik oluyor ama özünde doğal olduğunu biliyoruz en evet. azından. Evet, şehirlerde bunun yapılabildiğini Hı -hı. bilmek Hı -hı. bizim için en önemlisi. Ve kentleri tüketen yerine, üretene Üreten. dönüştürebilmek bizim için önemli. Dolayısıyla da kentli insandan yola çıkıp Evet. köylerdeki insanlara da katkıyı sağlayıp, yani biz bir bütünüz. Köy, kö, kö, kent ayrımı yok aslında. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Hepimiz aynı gökyüzüne Birimiz bakıyoruz. Birimiz üretiyoruz, öbürümüz tüketiyoruz ve bu bir çevrim. Yani kentte üretileni köyde de tüketiyor. Köyde üretileni kentte de tüketiyor. Bu sadece yiyecek değil. Hayatımızdaki her şey. Kumaş köyde üretilmiyor. Eski tezgahlarda üretiliyordu. Evet ama günümüzde Onları da hatırlamak gerekiyor ve ikisi arasındaki köprüyü kurmak gerekiyor. Bunun evet, için de biz onu yapmaya çalışıyoruz. Doğadaki evet. bilgeliklerden faydalanmak ve onları yeniden hatırlayıp hayata geçirmek gerekiyor. Evet şehirde bunlara ulaşmanın da en kolay yolunu kendimizden yola çıkarak bu atölyeleri yapmaya karar verdik. Facebook'ta sayfanız var hatırlatır mısınız? Evet, İstanbul Permakültür Kolektifi sayfası olarak aratabilirler. Çalışmalarınızı detaylı olarak, olarak oradan takip edebiliriz. Bir web sitemiz var, e, yaptıklarımızı oraya yazıyoruz. Permakültür İstanbul'un kısaltılışı olarak permist.blogspot.com adresinden çalışmalarımıza ve etkinlik takvimimize bakabilirler. ipermakültürkolektifi.gmail.com e adresinden de bize ulaşabilirler deyip e, kalan süre içerisinde farkındalığa tekrar yönelelim. Farkındalığın bir içsel çalışma olabileceğini hatırlatarak bu konuda teknikler kullanmak. E, günlük hayatımıza hatta uyarlayabileceğimiz basit bir iki formül var Peki. mı diye Sayın Başoğlu'na sormak isterim. Ee, az önce sabır dediğinizde aklıma şu geldi yatırım yapmak. hani Sebzenin sadece nerede yetiştiğinin önemli olduğunu düşünmüyorum. Yatırım yaptığımız şey bizim için anlamlı hale geliyor. Yatırım yaptığımız ilişkiden vazgeçmek zorunda Yatırım yaptığımız meslekten. Farkındalık da bir yatırım işi. Yani birdenbire e, hayatımız koşturmacalar halindeyken... ...iki dakika durdum baktım veya birazcık terapiye gittim... ...veya biraz yoga yaptım diye hemen farkında olmayacağız. Bunu kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler var. Uzman yardımıyla gidebileceğimiz şekiller var. Ama e, belki... İlk önce bir not kağıdı çıkartılabilir şimdi hep birilerinden veya hayatımıza kötü giden bir şeylerden yakırır halde buluyoruz kendimize ama soruyu birazcık değiştirelim yani annem değilse babam değilse işim değilse falan değil de her şeyin aynı kaldığını düşünelim hiçbir şeyi değiştirme gücümüz yok. Siz de ne değişse mutlu olurdunuz sorusunu ilk önce bir kağıda yazmak için uzun zaman harcamak gerektiğini düşünüyorum Hani ben. o durup baktığımız zamanlarda evet. değil mi? Yani hangi özelliğine işte belki birazcık daha az alıngan olsaydım vesaire önemli değil ne oldu yazın. Ama hayatınızda hiçbir şeyin değişmediğini düşünün. Çünkü bizim kontrolümüz dışında değiştirebileceğimiz şeyler ve değer değiştiremeyeceğimiz şeylerin birçoğu. Bunların arasından daha güne yakın olanları seçmeye yeltenmekte belki fayda var ve ikinci kanununu daha unutmamakta fayda var diye düşünüyorum bir şey değişmiyorsa onun bir nedeni vardır yani ikinci kanun bu mu bence o hı hı. bana göre <gülüyor> e, Çünkü değişmeyen şey değişirrmedikçe ve değişmeye çalışıp zorladıkça Aslında yaptığımız şey enerjiden bugün hep konuştuğumuz şeyden daha fazla kullanmak oluyor bu ekonomik değil bu hayatta kalmak için ekonomik değil Belki onun, ...koruyan başka bir tarafı vardır. Hala ihtiyacımız oldu. Hep zaman tanımak. Onun yerine onu birazcık daha küçültmek. Bir eviniz yoksa... ...istediğiniz yerde, Kadıköy'de oturmak istiyorsanız... ...okey ona sahip olamıyor olabilirsiniz ama... ...üç kişiyle ev paylaşacak ve... ...küçük bir kira ödeyecek parayı çıkartabilirsiniz belki. Bu tip şeylere doğru götürmeye başlıyor bana kalırsa. Ve... E ...hep durup bakmak dediğimiz şey, canı acıyan bir çocuğa, yere düşmüş bir çocuğa, yardım isteyen bir çocuğa bir tane de biz vurmayız. Hani e, neden ağlıyorsun diye azarlamayız. Ona şefkatli bir şekilde sarılırız. Belki kendimize yapacağımız şey de yavaş yavaş şunu öğrenmek. Gitmeyen, beceremediğimizi düşündüğümüz, bir türlü içinden çıkamadığımız olaylara azarlanacak veya köşede tek ayak üstünde bekleyecek bir çocuk muamelesi yapmaktansa... Onu acı çeken çocuk gibi birazcık daha şefkatle sarılabilmeyi öğrenmeye başlamak diye düşünüyorum. O zaman tek tek gelişiyor zaten. Bu listenin işe yarayabileceğini düşünüyorum. İkincisi de belki hayatımızda günlük hayatın işlerini bulaşık yıkıyorsak, işte taksiye biniyorsak, otobüse biniyorsak, işe yürüyorsak. Bunlardan birini seçin. Sizin için en kolay olanını. Ee, yemek yapmak olabilir. Diş fırçalamak olabilir. Bir tanesini seçin şimdilik ve bunu başka herhangi bir şeyle ilgilenmeden yani yürüyerek diş fırçalayarak değil de diş fırçasına macunu sürerken zaman harcayarak. Anda kalarak yani. Anda kalmaya çalışarak kesinlikle ve tek tek dişlerinize... Sürmeye çalışacak. çok komik gelebilir ne gereği var burada diş sağlığı ile ilgili çalışmıyoruz zaten burada sadece o durabilme bekleyebilme yetisini tekrar kodlardan çıkarıp <gülüyor> günlük hayata getirebilmek için bir pratik yapıyoruz aslında bir egzersiz ve pratikler çoğaldıkça işte kolaylaşmaya başlıyor diye düşünüyorum ben. Ne yaptığımızın farkında olarak Olabilmek yapmak, için. yapmaktan öte olmaya çalışmak. Yapmanın çünkü en etkin yolu onu olmak. Olmak. Zaten iki moddan söz <gülüyor> ediyorum. Bir yapma modu, bir de olma modu. Biz sürekli yapma modundayız. Olma moduna geçebilmek. Zaten olma moduna geçmiyoruz aslında. Olma modunu fark edebilmek. Hani başta da konuştuğumuz bir şey, farkındalık dışarıdan satın alacağımız veya birinin bize öğreteceği bir şey değil. Var olan. ...ama bizim üstünü örttüğümüz bir şey... ...biz sadece o ateşi tekrar yakmaya çalışıyoruz. Yerken de öyle değil mi Sayın Şeber? de mutlaka farkında olmamız gerekiyor hayatımızda küçük farklar yaratalım her sene ben kendimi baştan aşağı yenileyeceğim 36 beden olacağım gibi aslında kapitalist düzenin sizin de dediği gibi, dediğiniz gibi bize pazarladığı şey değil kendimiz olabilmek çünkü herkesin bir ideal kilo aralığı var bir ideal sağlık koşulları var bunu sağlayabilmek başta kendimizi tanımak sağlıklı beslenmek <gülüyor> ve özellikle tv'lerde internet sitelerinde çok kolay Edebildiğimiz fakat sağlığımızı büyük ölçüde olumsuz etkileyen şok diyetlerden düşük kalorili diyetlerden aslında insanın karnının doymadığı diyetlerden uzak durmamız gerekiyor sağlıklı yaşayabilmek için benim sloganım hafif yaşam özgürlük bugünkü toplantıda bence buna çok uydu eğer ki şehir hayatının bize getirdiği yüklerin bir kısmından kurtulabilirsek yani hayatımızı hafifleştirebilirsek aslında beslenme anlamında ve kilo anlamında da hafiflemeye başarabileceğiz bence. Yemek yemesek bile eğer kilo alıyorsak zaten orada e, çok derin düşünmek gerekiyor ciddi bir... E, kendimize durup düşünüp değerlendirip e, gerekli doktorlardan yardım alıp gerekli tahlilleri yaptırıp neyin yanlış gittiğini bulmamız gerekiyor. Her pazartesi diyete başlayıp salı sonlandırmakla e, bu yolda e, başarılı bir yol alamayız. Stres başlı başına vücuda asit yükleyen bir şey. Hem e, asit yükleyen bir şey hem de onun dışında aslında bütün sistemlerimizi yanlış çalıştıran bir şey. Bugün kadınlarda görülen kabızlığın e, çok büyük bir e, payı stresi ait. Erkeklerde görülen mide hastalıklarının, çocuklarda görülen birçok sağlık probleminin sebebi stres. Aslında stresin sebebi de bizim kendimiz olmaktan biraz vazgeçmemiz ve o şehir zırhına çok fazla girmemizden evet, hepsi kaynaklanıyor. Hepsi bu ne kadar ilintili. Asit yüklemeyi özellikle konuyu getirmemiz istedim. Asit de yağ depolarını çok sevdiği için oraya tutunuyor ve oradan gitmek istemiyor. Siz istediğiniz kadar rejim yapın. Istediğiniz oturmuş kadar oturmuş kilolarla, kilolarla mücadele etmeye, etmeye başlıyoruz. Depresif duygu durumundayken zaten metabolizma yavaşlar. Düşünceler yavaşlar. Dikkat evet, dağılır. Evet metabolizma da yavaşlar. Metabolizma ve, sonuç da. ve muhtemelen o da etkili oluyor diye düşünüyorum. Tabii olmadan. ki. Hı -hı. Son söz, buyurun. Bize farkındalıkta yardımcı olan Halka Sanat Projesi'ne teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü onlar olmasaydı biz bu yola başlayabilirdik de başlayamayabilirdik de. Bizim işlemimizi hızlandırdılar ve onlar da kendi çevrelerinde sanatla birlikte bir farkındalık yarattılar. Kültür ayağını, permakültür kolektifi yaptılar. Teşekkür ediyoruz, evet. Onlarla birlikte aynı yolda yürümekten mutluyuz. Farkındalık dolu bir yaşam diliyoruz elbette. Farkındalığı... E Sadece bir öğreti, bir metot olarak değil aslında içselleştirebileceğimiz bir e, ne diyelim yaşam biçimi olarak hayata geçirmek sanırım bizi de istediğimiz noktaya getirecek. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum efendim e, konuğumuz olduğunuz için. Söz, söz üstüne haftanın ilk programıydı, yılın ilk programıydı bizim için. Her salı 10 haberlerinin hemen ardından biz İstanbul'dan farklı bir konu başlığıyla Dinleyicilerimize seslenmeye devam edeceğiz. Yeni bir yılı farkındalık diyerek başlatmak istedik. Sizlerde destek verdiniz, sağladınız, var olunuz. Konuklarımız uzman klinik psikolog Sayın Sabah Başoğlu, beslenme ve diyet uzmanı Sayın Gizem Şeber. Ve İstanbul Permakültür Kolektifi kurucu ve üyeleri Sayın Dilek Yalçın Demiralp, Sayın Seda Ergazi'ydi. Teşekkür ediyoruz katılımınız için efendim. Güzel bir yıl olsun. Sizde teşekkür ederim. De. De. De. Teşekkür ederim. Farkındalıkla geçen bir yıl olsun. Haftaya salı yine burada olacağız. www.sozustune.net.tr Soz, Hafta boyu bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimizdir. Zehra Karabel, Burhan Cengiz, Saadet Baykal. Güzel bir gün diliyoruz. Esenlikle.